Açık Gazete. Evet, şimdi Açık Radyo'dayız tekrar. Taksim'de bir müdahale oldu ama sınırlı bir müdahale olduğu söyleniyor. Saat 8 itibariyle bunu bir kez daha tekrarlayalım. Gezi Parkı'na değil, özel olarak Taksim Meydanı'ndaki pankartların temizlenmesi gibi aslında polise ait olmaması gereken bir işin yapılması durumunda. Fakat valide bazı garantiler veriyor. Bu çalışmanın Gezi Parkı'na ve Taksim'le müdahale boyutu kesinlikle yok yoktur diye. Ama çeşitli gruplarla da zaman içinde çatışmalar olduğu görülüyor. Şimdi e, Taksim meydanındaki ve Gezi Parkı'nın etrafındaki son durumu öğrenmek üzere Yiğit Atılgan'a bağlıyoruz. Kendisi programcımız ve orada e, bu konuların içinde yer alan eylemcilerden birisi Merhabalar, iyi Tatılgan. Merhabalar. Evet, biraz son durumla ilgili olarak orada gözlemlerini rica edebilir miyiz? Şöyle, ben 8'e doğru vardım. Arka sıra servelerden çıkarken orada bir gaz müdahalesi vardı. Bir araba yanıyordu. O kadarıyla meydandaki pankartları toplarken işte şu anda mesela taktiğin anıtı tamamen pankarta dayanmıştır. Hiçbir şey yok üzerinde. İnsanları uzak tutmak için atıldı. Ee, AKM'nin önünde birçok polis var e, sıra sıra. Meydanda tramvay ya önünde çok doluşmuş e, polisler var. Onun dışında e, esas şu andaki müdahale talimhane tarafında oluyor. Oradaki simit sarı ve oradaki betonluk alan üzerinde oluyor. E, bir takım bir göstericiler aşağıda biraz polisle birebir e, çatışma halindeler. Taş atılıyor ama çok sınırlı bu. Yani Gezi Parkı'ndaki insanların... Ee, dinde biridir belki yani ee, daha da azdır belki 15 kişi 20 kişi 15 kişi falan var herhalde. Onun dışında herkes yukarıdan iki davet ediyor gezi faarını fakat polis de yuhalanıyor bu esnada ee, suyla müdahale oldu ee, gazla müdahale oldu ara sıra da devam ediyor bir sonüm deniyor 10 dakika 5 dakika sonra tekrar e, gazatılmaya devam ediliyor. Şu anda öyle gergin bir durum var yani bir ileri bir geri kör dövüşü gibi bir, bir durum var. İşte polis de e, sanıyorum bari Mutlu çeşitli açıklamalar yaptı. İşte e, taş atmazsanız, suş atmazsanız bir şey olmaz gibisinden ama bu da parkta e, biraz parodi gibi algılanıyor. Sanki e, barışın polis taşadan gösterici e, oyunu, tiyatrosu sevmiyor gibi biraz. Parkın ise çok bir panik yok. Ha, şimdi bir ee, de onu soracaktım. Parkın e, içindeki durum da ayrı. Ona da bir değinelim. Söyleyeyim ya, ben 5 dakika önce dolaştım parkın içerisinde. Gazete okuyanlar da gördüm. Kahvaltı yapanlar da gördüm. Herkes tabii şey durumda biraz. Yani ne olacak ne bilecek durumda ama öyle bir panik havası yok ki. Parkın içinden de gaz hissedildi. Hissedilmedi değil. Ben parkın içerisinden izledim olayları. Biraz etkide etkilendim. Ama yani park gayet sakin. O korku eşiğinin aşılması nedeniyle şey sanki gerçekleşmiş gibi. Yani burada... Öyle bir e, kaçışma, panik olması yok. Herkes burada parkta. Yiğit Bey, ben bir soru sormak istiyorum. Yani Tabii. bu televizyondan takip etmeye çalışıyoruz canlı yayından bazı insanların Molotov kokteyli attığına dair görüntüler var. Kitlenin evet. buna karşı bir tepkisi var mı? Olduğundan bahsediliyor sosyal medyada ama var, kesinlikle var. Ş Şöyle söyleyeyim zaten kitlenin büyük kısmı parktan çıkmamış durumda. Bu, işte tepeden bakan o, e, yani e, meydana tepeden görecek şekilde konuşlandırmış bütün o insan kendine. Ve aşağıdaki sınırlı sayıda işte polise bir şeyler atan insanları atmayın, durun, yapmayın, oyuna gelmeyin. Yani oyuna gelmeyin değil yani o mimarda şeyler söylüyorlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla var böyle bir müdahale, evet. Evet, bu, ama yani şimdi pankartların sadece kaldırılmasıyla sınırlı bir tuhaf operasyondan bahsediyor İstanbul Valisi. zaten zaten... Epey bir süreden beri gönderdiği tweetlerden de anladığımız evet. gibi biraz çiçekler böcekler arılar üzerinde çalışan bir üslubu var. Gezi Aha. Parkı'na kesinlikle dokunulmayacak diye bir garanti vermiş ama Aha. burada e, taksi meydanında bir e, çatışma durumuna e, dönüşürse e, bu bir müdahaleye de geçebilir mi? iş diye de insan... Düşünmeden edemiyor. Zaten buradaki insanların terkus halinde olmasının durum, yani terkus halinde <gülüyor> olmasının sebebi de o. E, çünkü yani Vali şu anda değildir ama siz, siz de görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz çatışmalar işte bir hafta on gün önceki yaşanan olaylarda on dakika içerisinde bir bile, bile psikoloji değişiyordu. Ne olacağı belli olmuyordu. O yüzden yani Vali mutlunun sabah gelip buradan hoparlı e, bu müdahale parko olmayacak demesi insanların etkine kadar yeterli bir e, garanti ne kadar yeterli bir söz o konuda. Açıkçası. Yani burada polise ya da varlığının sözüne çok da bir güven olduğunu zannetmiyorum ben. İnsanlar kendilerini herhangi bir olası müdahaleye karşı korumaya hazırlar gibi görüyorum. Yani evet mesela yani şöyle alabilirsek eğer tamamen aranızda bulunmak istiyorum şeklindeki sözünün inandırıcılığı. O zaman da kalkıp gelmesiyle tamamlanmış olabilirdi. Mesela Gezi Parkı'ndaki çadırda oturan insanlara falan gelip görüşmeye de gidebilirdi. bari. Ama bunu aranızda olmak istiyorum. Gençler çok önemli bir iş yapıyorsunuz dedikten sonra gelmemesi de çok inandırıcı değil gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Ben de aynı şekilde değil. Yani Burada herkes rolünü oynuyor sonuçta iktidar tarafında. Başbakanın bir rolü var, valinin bir rolü var, emniyet müdürünün bir rolü var. Herkes kendisine verilen rolü oynuyor ve e, günlerdir e, birbirine zırt tezat açıklamalar yapılıyor, demeçler deviliyor. Yani i̇ktidarın zaten pozisyonu sürekli çelişkili olduğu için e, çeşitli, işte çeşitli aktüellerin açıklamalarından. Yani burada kimin sözüne güvenileceği de zaten bilinmiyor. O yüzden yani e, yok hükmünde bile diyebilirim açıkçası e, bu sabahki açıklamaların. Evet yani e, bu önemli bir nokta tabii bu inandırıcılığını yitirmiş olma. yani iki önemli e, şeyden bahsettin bir tanesi korku duvarının aşılmış olduğu gibi e, bizim de uzunca bir süreden beri yayınlarımızda takip etmeye çalıştığımız bir durum bir gözlem bu, bu tamamen geçerliğini koruyor anladığım kadarıyla yeni bir eşik yani Türkiye toplumunda yeni bir durum bir seviyeden bahsetmek mümkün ikincisi de bu bahsedilen kendisine verilen rolleri oynayanların içinde bulunduğu da bir anlamda biraz böyle beketvari bir absürt tiyatro oyununu da andırmıyor değil doğrusu bütünüyle doğru katılıyorum bir de şey duydum galiba sabah hiçbir olaylara vermeyen Çeşitli uh, ana akım iyi, televizyon kuruluşları da varın işte size işte dokunmayacağız taş atmazsınız müdahale bulunmayacağız gibi açıklamalar varmış bunlar hep kurgunun parçası gibi geliyor buradaki konuşmalarda o yönde. Yani mi? Aynı zamanda da canlı yayın veriliyor. Evet. Aynen yani işte biraz polis barışçıl o olayları direnişçiler çıkarıyor gibisinden evet. bir tiyatro oynanıyormuş gibi gözüküyor. Evet yani gösteri toplumunun da bir parçası oluyor o zaman da tabii. Yani medyanın genel olarak böyle şey magazinel, çatışma, dövüş, kavga dövüş gibi olayları vermeye merakı zaten öteden beri en büyük beslenme kaynağının olduğu öteden beri. Aşiker, O açıdan da onlar da kendi rollerine uygun hareket ediyorlar diyebiliriz öyle. Evet. Peki Yiğit çok teşekkür ederiz. Peki, ben teşekkür ee, ediyorum. Zaman o zaman, zaman e, tekrar bağlanma e, eğer oradaysan e, bağlanma Tabii. imkanı arayabiliriz. Başka e, ilgi çekici sözü olan arkadaşlar olursa onlarla da, da tekrar konuşma imkanı arayacağız herhalde. Tamam oldu. İyi yayınlar size. Teşekkürler. Evet Yiğit Atılgan'la e, konuştuk. Kendisi Açık Radyo'nun programcılarından biri, müzik programcılarından biri. Aynı zamanda da e, bu sa sabah 8 itibariyle Taksim Meydanı'na yapılan müdahale sırasında Gezi Parkı'nda olan e, arkadaşlarımızdan biri görgü tanığı olarak gördüklerini hem gözlemlerini hem de bazı analizlerini bize aktardı. Açık